Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyoda canlı yayında diğer kamda Rauf Kösemen ve Damla Özlerle birliktesiniz. Uzun zamandır devam ettirdiğimiz Hemzemin programını bu programdan itibaren diğer kam olarak sürdürüyoruz. Rauf hemen bunu açıklayalım. Neden diğer kam? Diğer kam galiba yabancı gelecektir. birçok izleyiciye bilenler ve sevencilerinin olduğunu biliyorum ama. Yabancı gelenler için bir açıklayayım. Diğer kam, e, kendi faydasının dışında insanların faydasını da düşünmek demek. Diğer kamlık bu manaya geliyor. Diğer kam kişi de kendisi kadar başkalarının faydasını da düşünen ya da kendisinden önce başkalarının faydasını düşünen anlamına geliyor. Kam, farisi bir sözcük bu. Kam, sevgi anlamına geliyor. Diğerse, diğer, öteki. Ötekini sevmek diye özetleyebilirsiniz. Unutma, unutanlar buradan hatırlayabilirler. Evet, artık diğer kamla devam ediyoruz. Yolum bundan sonrasını diğer kamla devam edeceğiz. Diğer kamın ilk programında ise çok özel bir konumuz var. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Ali Danış Danış bizlerle beraber hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş Sosyal bulduk. fayda demişken gerçekten faydalı bir mesele üzerine sürdürülebilir şehirler üzerine konuşacağız bugün ve aynı zamanda WRI Türkiye'nin çok yakında yapacağı yaşanabilir şehirler sempozyumu üzerine de konuşacağız. En baştan başlayalım mı? WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler nasıl kuruldu, nasıl bir yol izledi ve niçin var? E, tabii WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler 2012'den bu yana bir dernek e, statüsünde var. Aslında onun öncesinden ee, ...başladı çalışmalar. Ee, WRI'nin merkezi Washington'da olmakla birlikte... ...dünyanın çeşitli kentlerinde ofisleri var. Ee, esas itibariyle e, bir sivil toplum kuruluşu... ...ve Brezilya, Çin, Hindistan ve Meksika'daki ofislerle birlikte... ...200 aşkın e, ulaştırma mühendisinden, işte şehir plancıya... ...sosyologdan ekonomiste, çok uzman bir kadroyla... E, ...şehirlerdeki e, hayatın e, kalitesinin iyileştirilmesi için çalışan işte enerjiden ulaşım'a çok çeşitli alanlarda bilgiye dayalı proje geliştiren ve bu yönde de karar alıcılarla birlikte çalışan ve tamamen sosyal fayda güden yani şey kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. Ee... Bu alan çok önemli bir alan ve siz çok ciddi bir bilgi birikimini depoluyorsunuz burada. Ee, çok büyük uzmanlıklar gerektiren bir takım e, kadrolarınız var ve bu bilgiyi, bu know-how'ı aynı zamanda hem yerel yönetimlere hem de isteyen herkese açmak gibi bir e, hedefiniz, isteğiniz var. Nasıl işliyor bu süreç? Nasıl bir e, fayda sağlıyor? Bir, bir ek yapayım, e, iki tane e, yönetim yapı şeyi var, organı var diyeyim e, VRI Türkiye'nin. Bir gönüllülerden oluşan yönetim kurulu, bir de profesyonellerden oluşan e, sahada ve e, masa başında çalışan insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla e, hem bir know-how var, dünyadan transfer edilmiş olan, hem de üretilen, düzenli üretilen bir Türkiye know var. Çok doğru. Ee, şimdi e, derneğin de, tabii ki üyeleri ve işte e, yönetim kurulu, derneğin sürdürülebilir olması ve faaliyetlerini dernek çatısı altında sürdürmesi için elinden geleni yapıyor ve oldukça gönüllülük bazlı dayalı bir çalışma. Ama bu dernek yönetim kurulu çatısı altında, yapısı altında çok ciddi bir profesyonel kadro var. Bu kadro içerisinde yüksek ulaşım mühendisleri var. Enerji konusunda uzman arkadaşlarımız var. Ve hepsi kendi alanında aralarında Hatırladığım kadarıyla en az beş doktorası olan gayet yetkin arkadaşlar var. Ve çeşitli alanlarda dediğim gibi tecrübeleri var. Bizim burada yaptığımız iş özellikle karar alıcı dediğimiz ki bunlar ya yerel yönetimler ya da merkezi yönetim ki buradan işte bakanlıkları anlamak gerekiyor. Onların şehirlerin geleceğine yönelik bir takım planlarında etkili olmak... ...ve ihtiyaç duydukları alanlarda da kendi know-how'ımızı, bilgi birikimimizi onlara sunmak. Biz kuruluştan bu yana hatırladığım kadarıyla 16 kadar farklı kurumla çalıştık. Yerel yönetim veya bakanlık olarak. Çalışmalarımızın hemen hemen tamamı bu kurumlara yönelik. E, ama bunu yaparken de e, özel sektörden tabii ki destek almaya açığız, geçmişte de oldu. E, WRI'nin kendisi e, büyük miktarda e, büyük kuruluşlardan bağışlarla e, yaşayan, e, bu şekilde e, sürdüren, hayatını, hayat, hayatiyetini sürdüren bir kurum. Dolayısıyla özel sektör ve kamunun ortak e, bir şekilde e, projeleri hayata geçirebildiği bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi burada hem e, sempozyum hem WRI'in istediklerini bir arada konuşacağız ama bu kadar uzmanın bir araya toplanması ve bu bilgi birikiminin bir yandan da bu kadar hedefli bir şekilde... E, kanalize ediliyor olması bize sürdürülebilir şehir meselesinin çok önemli bir mesele olduğunu söylüyor. E, Sempozyum'da da kendi sitenizde de önümüzdeki 20 yılı kapsayan yeni kentsel gündemi hayata geçirmek için diyorsunuz. Nedir bu yeni kentsel gündem ve neden bu kadar e, büyük bir hem eforu hem de aciliyetle baskıyı hissettiriyor? E, şimdi e, önümüzdeki yıl e, yanılmıyorsam Paris Antlaşması'nın son senesi oluyor. Bu e, Önümüzdeki 20 sene içerisinde yerküre ısısının eğer bir şeyler değiştirilmezse çok daha fazla artacağı 6 dereceye 6 derece gibi artacağı öngörülüyor ki bu felaket bir şey halihazırda hazırda bir derecelik bir artışla biz bu sene sadece bu sene işte Atlantik'te olsun Pasifik'te olsun bir takım olağanüstü kasırgalara şahit olduk. Evet, son bir ay evet. içinde dört büyük kasırga evet. gördük. Uzakları bırakalım bence İstanbul'a odaklanalım. Yani İstanbul'da bile e, işte e, en yaşlı dinleyicilerimizin bile herhalde hatırlayamayacağı e, boyutta bir takım e, olağan dışı iklim değişikliklerine şahit oluyoruz. Yani eskiden ceviz büyüklüğü denirdi. Şimdi yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Bu olağan bir şey değil ve e, işin daha e, acı olan tarafı İstisnai bir şey de değil. Bundan sonra tekrar edecek gibi gözüküyor. Bütün bu gelişmelerin değişimin ardında bu içinde yaşadığımız gidişatın olduğunu görüyoruz ki bunun içerisinde işte karbon emisyonu var, şehirlerin yanlış planlanması var, işte yeşil alanların ortadan kalkması, giderek betonlaşması, işte denizin kirlenmesi vesaire. Bunların hepsi bir bütün oluşturuyor ve bizim yaşamımızı etkiliyor. Ee, şehirlerin e, geçmiş iki, üç sene önceydi galiba. E, dünya nüfusunun yüzde ellisinden fazlası artık şehirlerde yaşıyor diye bir istatistik yayınlanmıştı. Ve bununla ilgili daha da önemli bir de projeksiyon var değil mi? Evet. evet e, Önümüzdeki 20 sene içerisinde bu yüzde yetmişi geçecek gibi gözüküyor. Yani dünya nüfusu e, kırsaldan kente akıyor. E, kent dediğimiz zamanda e, önemli oranda e, hava kirliliğinin, çevre kirliliğinin Kentlerden kaynaklandığını görüyoruz. Sadece e, ulaşımın bile, kent içi ulaşımın bile e, kirliliğin yüzde en az yüzde 23'ünü oluşturduğunu e, görüyoruz. Dolayısıyla kentlerde alınacak çok e, yol var. E, bundan e, önceki dönemden daha çok daha hassas olarak, çok daha bilinçli olarak mi kentleşmeyi gerçekleştirmek gerekiyor başlıklarınızdan birisi zaten ulaşım ve iklim ikisini birlikte ele alan bir şey çok evet. sık rastlanmıyor böyle bir şey tabi genellikle ulaşımla <gülüyor> ilgileniyoruz evet genellikle ulaşımla anlatır. ilgileniyoruz ulaşımın iklimle ne alakası var ya da işte iklimin ulaşımla ne alakası var diye çok rahat düşünülebilir ama artık fark ediyoruz ki bu öyle değil ne kadar fazla ulaşımda karbon emisyonu artarsa o kadar fazla iklimi olumsuz etkiliyoruz zaten biliyorsunuz e, ekolojistlerin en önemli e, sloganlarından bir tanesi. Yerel üret, yerel tüket. E, bunun arkasında yatan mantık e, olabildiğince ulaşımı, nakliyeyi de azaltmak. Ki oradan da karbon emisyonu azalsın. Evet. Yüz dörtte birinden sorumlu galiba dünyadaki şeyin. Evet. iklim değişikliğinin. İklim değişikliğinin. Yani, evet. E, şey, evet. Ulaşımdaki karbon emisyonu. E, biz bu bağlamda özellikle e, bisikletli ulaşıma çok e, önem veriyoruz. Ve bisikletli ulaşım ...yönelik e, projeler üretiyoruz. Şimdi bisiklet ulaşım derken orada üzerinde bir iki dakika durmak isterim. Ee, öncelikle bizim ülkemizde bisikletin tabii ki algısı henüz e, batıdaki e, büyük kentlerdeki algıdan oldukça farklı. Bisiklet hala bizim için çocukça bir şey. Tatilde e, kullanılan bir şey. E, halbuki giderek e, çok daha yoğun bir şekilde yetişkin insanların büyük batılı kentlerde günlük ulaşımı bisikletle sağladığını görüyoruz. Ve yaz kış demeden bunun için gerekli altyapıyı sağlıyorlar. Sadece altyapı değil bu aynı zamanda ciddi bir eğitim de gerektiriyor. Yani kamuoyunun eğitilmesi. Bisiklet ulaşımı derken yine çoğumuz azım sayıp işte neticede bir yol ayırıyoruz. İşte bir kova, boya, bir fırça. Burası bisiklete tahsisli yoldur dersek ...sanki olur gibi geliyor. Bu iş yine öyle değil. Çünkü çok ciddi bir yol güvenliği çalışması gerektiriyor. E, bu konuda en başarılı kentlerden sayılan Kopenhag, işte Amsterdam gibi şehirlerde... E, ...bunlar çok ciddi know-how'la e, bu işi e, çok iyi şekilde etüt etmiş... E, ...yol güvenliği konusunda uzman e, kuruluşlarca gerçekleştirilen altyapılarla yürütülüyor... Hep o siren sesleri ve işte sarı taksileriyle hatırladığımız sinemalarda filmlerde gördüğümüz New York'ta bile, şimdi çok hızlı bir bisikletleşme var. Hem trafik sıkışıklığının önüne geçmek anlamında, hem de karbon emisyonunu azaltmak anlamında çok ciddi bir alternatif olarak giderek. Yükseliyor. Bir de bir kişisel yaşam, bireysel yaşamların aktifleştirilmesi sağlıklı bir hayat sürdürebilmek açısından da ekstra bir şey var. Tabii tabii avantaja. bisikletin öyle bir avantajı var. Yani resme zaten bu tür çalışmalarda daha büyük bakıldığında e, toplam faydayı görebiliyoruz. Yani insanların daha fazla fiziksel aktivite yapabilmesi, e, belki yaşadıkları şehrin farkındalığını yükseltme deli, işte yaşamdan da bir, bir nebze daha fazla zevk almaları falan gibi... ...bir takım faydalar var maddi, manevi. Bisiklete o anlamda biz çok büyük önem veriyoruz. Aslında biraz uygulamaya doğru ilerledik ve alta geldik ama... ...bir tekrar ben hepinizi üst başlığa ve kavramsal şeye çekmek isterim. Eğer mümkünse şehirleşme, şehir üzerinden okuyucu şey dinleyicilerimizden de gelen provokatif bir e, soru var sürdürülebilir şehirler dediğimizde aslında kendi içinde gerilim olan iki tane kavramdan şehir ve sürdürülebilirlikten bahsediyoruz e, provokatif soru şöyle geliyor bize sürdürülebilir şehir kendi içinde bir oksimoron değil midir hani altı derece bir yer küresinde alt mı, artış öngörülen bir şeyde daha dramatik bir şey mi yapmalı yoksa burada gerçekten yapabileceğimiz bir şeyler var mı diye daha kavramsal çerçeveye yönelik bir soru var. Soru haksız değil ama e, şunu da düşünmek lazım. Yani bu tür tartışmalarda e, uçlar arasına savrulmak yerine biraz daha gerçekçi olup hani nereye kadar ne yapılabilir? Yoksa e, yaşamda attığınız her adım başka bir şeyi etkiliyor. Yani hiçbir şey yapmayıp sadece yürüseniz dahi belki de bir karıncayı eziyorsunuz farkında olmadan ve o karıncanın hayatına son veriyorsunuz. Dolayısıyla ee, hani hep birlikte mağaraya gidelim dediğiniz zaman bile e, mağarada olduğunuz zaman aç oturmayacaksınız. Birilerinin çıkıp bir şeyleri e, ya avlaması ya toplaması gerekiyor. <gülüyor> Yine de, demen, verdiğim örnekte de olduğu gibi işte bir takım karıncaları ezmeniz gerekiyor. Dolayısıyla hani modern yaşamda, kent yaşamında da e, bir doğru dengeyi bulmak, projeksiyon yapmak ileriye yönelik. Yani biz neyi nasıl yaparsak 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra nerede oluruz? Bunu görmek lazım. Buradan da olabildiğince riskleri, işte kötü etkileri e, azaltmaya çalışmak lazım. E, açıkçası öyle düşünüyorum. Aksi takdirde hiçbir şey yapmak mümkün değil. E, bu Genel olarak sorulan bir soruydu aslında diğer kamda bizim de pek çok sosyal fayda projesi üzerinde konuşurken söylediklerimizden biri bazen e, maksimalist hedeflere savrulup yapılabilirleri e, görmeye biliyoruz ya da bazen çok büyük felaket senaryoları karşısında e, kitleleri harekete geçirmekte zorlanabiliyoruz ve orada bir hareketsizlik yaratıyor aslında biraz da o tartışmaya kapı araladık. Ya evet şimdi bu, bu sürekli e, üzerinde akıl yürüttüğümüz bir şey. Ee, insanların harekete geçmesiyle çözülecek bu. Yani tek tek e, bireylerin ikna olmasıyla ya da bizim ikna almamızla çözülmeyecek. İnsanları harekete geçirecek çözümler de bütün e, kullandığın avantajlardan şehir avantajlarından vazgeç, e, dünyayı kurtaralım değil. Yani bu e, isterdik böyle olmasını belki ama böyle olmuyor, gerçekleşmiyor böyle. Dolayısıyla Şöyle bir şey e, var sürdürülebilirliği sağlamak çok önemli. Ee, o yüzden yani kabul edilebilir çözümler e, yani önemli. Yani bu tür e, konularda Bireysel sorumluluğu e, almaktan e, imtina etmemek, çekinmemek lazım. Yani bir tabii ki e, toplu çözümler e, istemek lazım. Kimden istemek lazım? İşte bizi yöneten siyasilerden, işte e, e, her kim karar mercindeyse o, onlara baskı kurup onlardan bunu talep etmek lazım. E, ama e, çok... E, Basit bir örnekle işte belediye efendim niye yollarımızı temizliyor deyip temizlemiyor deyip bir yandan da sokağa çöp atmak e, çok kabul edilebilir bir davranış değil. Yani bireylerin de bir kere kendileri üzerine düşen görevleri yapması lazım. Konumuza dönersek e, siz e, hiç ihtiyacınız olmadığı halde e, 2000 ve üstü e, litre hacimli e, arabanızda şehir merkezinde dolaşıyorsanız sizin de bu işte bir payınız var. Yani hem e, bu konuda işte toplu bir e, çözüm bekleyip yukarılardan bir yerden hem de kendi üzerinize e, düşeni yapmadığınız zaman e, bu pek bana doğru bir e, davranış ve düşünce tavrı e, gibi gelmiyor. Biraz sempozyuma doğru evrilirsek eğer e, konuşmada. 26 Ekim 2017'de 5. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumunu yapacaksınız. Ee, daha önce dört tanesini yaptınız. Öyle bir hikaye geldi ve bu yılda beşincisi olacak. Ee, bu senenin çerçevesi nasıl bir çerçeve? Konuşmacılara baktığımızda çok değişik alanlardan konuşmacılar görüyoruz. Bu sempozyuma ...hem nasıl bir katılım hedefliyorsunuz... ...hem nasıl bir... E, ...buradan sonuç çıkmasını bekliyorsunuz... E, ...ve ilk dört yılın hikayesinin... ...sonunda ne oldu da... ...bu seneki sempozyuma geldiniz... ...hepsini bir arada paket olarak sordum... ...farkındayım ama... Ben hepsini toparlayabilir miyim ama size... E, ...toparlayabildiğim kadarıyla... ...şöyle cevap vereyim... E, ...bu sempozyumların bir kere en büyük faydası... E, ...hepsinde de öyle oldu... E, sorunları ve çözümleri paylaşmak. Birincisi bu. Hangi sorun olursa olsun bir yerde başkalarının da benzer sorunları yaşadığını gördüğünüz zaman bu size bir yerde bir rahatlama hissi veriyor. Yani şey anlamında değil. Oh onlar da <gülüyor> bu işlerle uğraşıyor anlamında değil ama yalnız olmadığınızı görüyorsunuz. İkincisi bu işle ilgili bir takım kurumlar bir takım hükümetler kimi yerde bazı çözümler geliştirmiş, onu öğreniyorsunuz. Çoğu zaman tekeri yeniden icat etmek gibi bir işe girişiyoruz ki buna hiç gerek yok. Bakıyorsunuz bir yerde birileri bu işi çözmüş, işte öyle çözmüş, böyle çözmüş. Siz de kendi özel koşullarınızda ne tür uyarlamalar, değişiklikler yaparsınız ona bakıyorsunuz. Ona göre bu çözümü adapte ediyorsunuz. Bu sempozyumun bence en önemli getirisi, getirilerinden bir tanesi de bu çözümleri görmek. Bir başka fayda burada hem kamuyu hem özel sektörü hem akademiayı hem bir takım uzmanları bir araya getirme ve birlikte dinleme tartıştırma olanağı var. Bu da çok önemli çünkü demin de konuştuğumuz gibi eğer bir değişim yapmak gerçekleştirmek durumundaysa ki buna zorunluyuz, bunu görüyoruz. Bu ne bir tek kurumun ne bir tek işte şeyin sektörün, ne de tek bir bireyin ya da toplumun işi, bu hepimizin işi. Dolayısıyla orada farklı paydaşların aynı sorun etrafında çözüm birlikte nasıl çözüm ürettiklerini de görebiliyoruz ve birbirleriyle alışveriş yapabilmelerini sağlıyoruz. Bu sempozyumda sanırım iklim daha fazla yer alacak. İklim değişikliği ve evet, COP21'in başlayacağı yerden diyeyim bırak şeyin Paris'in bıraktığı COP21'in evet. başlayacağı yerden konuşulacak Evet tabi, sanırım orada daha çok konuşulacak. Yani enerji binalarda enerji verimliği ki bizim için çok önemli Türkiye'de. ...bizimde özellikle faal olduğumuz bir alan. E, ulaşım e, aynı şekilde. Tabii ki kentsel planlama. Hı hı. E, konuk listesine baktığımız zaman oldukça ilginç örneklerin de konuşulacağını, anlatılacağını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela akıllı çöp toplama, e, atık toplama sistemleri. Evet. E, bunun gibi hem ilham verici hem de aslında teknolojiyi de kullanarak çok... E, Tırnak içinde basit çözümlerle önemli adımlar atabileceğimiz çözüm yolları da var gibi görünüyor. Evet evet çok doğru. Şimdi bu yeni teknolojiler diye özetlersek hani bu dijital çağa geçtik. Birçok getirdiği işte olumsuzluklarla birlikte müthiş faydalanılabilecek olumlu tarafları da var. Bu dijital devrimin. Özellikle bilgi paylaşımı ve bilginin doğru yerde ortak fayda e, yaratma amacıyla kullanılması bağlamında. E, İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi'nde biliyorsunuz e, akıllı şehir olma e, çabaları var. Çünkü bütün dünyada bir akıllı şehir olma e, şeyi var. E, Trendi demeyeyim artık bir gerçeği var. E, bu da bir takım verilerin, e, kentsel verilerin e, olabildiğince e, kentlilerin daha e, rahat, daha işte güvenli, daha e, iyi yaşamalar için kullanılmasını sağlamak. Bu ulaşımı ilgilendirdiği kadar başka şeyleri de ilgilendiriyor. Yeni teknolojilerden bahsetmiştiniz. Mesela şehirde özellikle yoğun saatlerde araçların %30'unun bir park yeri aramak üzere dolandığını biliyoruz. Bu istatistiksel olarak var olan bir rakam. ...bu muazzam bir israf... ...sadece kaynak israfı değil... ...aynı zamanda müthiş bir rakam hava kirliliği... İnanılmazmış zaten evet. rakam... ...yüzde <gülüyor> otuz yani gerçekten... Evet. Yani işte ortada... ...bir milyon araç o saatte... ...dolanıyorsa, düşünün ki bunun... 300 bini... ...deli danalar gibi dolanıyorsunuz ...park edecek yer bulmak için... ...halbuki... Bu, bu tür e, sorunların üstesinden gelebilen bir takım yazılımlar var. E, bu da yeni teknolojilerle sağlanıyor. Yani bu yazılımların işte internet üzerinden paylaşımı, işte belediyelerle e, ortak e, kamunun, sadece kamunun değil işte özel kuruluşların vesaire. E, çok önüne geçileb geçilebilecek bir takım e, şeyler bunlar. E, yeni çözümlerle. Zaten bu start-up olarak, start olarak o da dilimize yerleşti. E, yeni gelişen İnternet şirketleri önemli bir kısmının da e, bu tür faydalar üzerine kurulduğunu görüyoruz. Bunların bazıları işte çok başarılı oluyor. İşte paylaşım ekonomileri noktasına geliyorlar. E, buna benzer çok çalışma var. E, onun da bizim bu çalışmalarla... ...oldukça çiçe olduğunu söyleyebilirim. Bir ee, şeyi hatırlatayım. Yaşanabilir, ya, yasanabilir tabii... ...Türkçe karakterle yazılıyor. Yasanabilir sihirler. Birleşik olarak yazılıyor. Nokta Ork. Buradan evet. ilgililer kayıt yaptırabilir... ...bu web sayfasından. Ee, 26'sındaki. Kayıtlarımız... ...dolmuş. <gülüyor> <kalmış. Evet. gülüyor> Ama... ...bundan ben çok... E, e, ...memnuniyetle e, hemen kısaca... ...bahsedeyim. Biz bu kadar yoğun bir ilgi... ...bu sene beklemiyorduk. Yani her senekinin... ...çok çok ötesinde bir ilgi oldu. Çok hoş bir şey ama en azından bu siteye girip hani neler yapılıyor program ne kimler ne konuşuyor onların bağlı olduğu başka linklere başka bağlantılara gitmek ihtiyaç olduğu takdirde ilgili kişilerle temasa geçmek mümkün. Ee, çok kısa vaktimiz kaldı. Ama son bir soruyla bir toparlama yapmak isterim. Şimdi bireylerin seçimlerinden bahsettik. Şehirlerin yönetimlerinden bahsettik vesaire ama burada bir toplam şey görüyoruz aslında. Sivil toplum devlet ve toplum olarak hepimizin yapması gereken ve ortak çalışması gereken de bir alan. Yaşanabilir bir şehri üretebilmek ya da var edebilmek için bireyler olarak biz de yaşanabilir şehirler ya da sürdürülebilir şehirlerle ilgili kamunun da taleplerde bulunmalıyız bunların bu Mutlaka. yöntemle planlanmasına dair ama kamunun da burada çok önemli bir e, hem sorumluluğu hem yükümlülüğü var buradaki ağırlığı e, çok kritik görünüyor öyle değil mi diye soruyorum. Öyle kamunun e, bu tür girişimleri açık olması lazım. Yani olabildiğince e, bu alanda çalışan STK'lara karşı e, şüpheci değil e, biraz e, kapsayıcı işte kucaklayıcı olmasında fayda var. Elbette birileri bir var olan iyi niyeti kötü bir şekilde kullanıyorsa buna göz yumulmalı anlamda söylemiyorum ama hakikaten bunu teşvik etmek lazım. Tam tersine çok filtre koymak yerine benim de bu yönde böyle bir talebim var burada o zaman şunu da söyleyelim ee, özellikle kamu yönetimleri yerel yönetimler e, VRI Türkiye e, sürdürülebilir şehirlerden destek alabiliyorlar bir e, evet, küçük evet. bir kaynak ayırarak çok e, büyük danışmanlık bedelleri ödemeksizin bu nuhadan yararlanabiliyorlar İlla bir büyük şehir belediyesi olmaları gerekmiyor dinleyicilerimizin arasında e, orta büyüklükte ve küçük şehirlerin belediyeleri var biliyoruz onu o yüzden özellikle söylüyorum. Böyle de bir inceleyin bu kuruluşu diye de şey yapmış olalım, çağrı yapmış olalım buradan. Çok büyük bir konuyu çok kısa bir zamanda toparlamaya çalıştık ama ilerleyen diğer kamplarda tekrar buluşacağımızı <gülüyor> ümit ederim. Çok teşekkürler ben bugün teşekkür bizimle birlikte olduğunuz için. Evet Ali Danış bizimle birlikteydi, VERA bir Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Derneği'nden. 94.9 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birlikteydiniz. Feryal Kabil yapı masamızda bize destek verdi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Diğer Kam Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler.